Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman er-Rahim, Malik <Sessizlik> yevid-din, ya ke'alim. mustaqim es-sıratal müstakim, sıratallezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veled dâllin. Amin. Farbi yene yelimiz hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Deyizli olur, bereket, ben bu kadar beklemiyordum dedim, ilk derstir herhalde 5-6 kişiyle dersi geçiştireceğiz, siz cemaat olduk yukarıda İşte cemaat olunca tabi şey oluyor, biraz vakit fazla oluyor, hemen farzı kılıp çıkamıyorsun ondan sonra kametti, tesbihti, teşehüttü falan onun için 10 on dakika geciktik, telafi edeceğiz inşallah Önümüzde uzun geceler var. Ya i̇lk derslerde biz biraz Hazreti Mevlana'dan, biraz da Mesnevi'nin özelliklerinden bahsediyorduk. Yani bu büyüklerimizi tanımamız lazım. Eserlerimizi tanımamız lazım. Onun için geçen seneki kaldığımız yerden, dereden kalmıştık? 125. Beyit burada işaret koymuşum ben. Tam da yerinde kalmışız. Çünkü şu son şeyler Mesnevi beyitleri Hazreti Mevlana diyor ki iki tane güneş var. Birisi dış dünyamızda aydınlatan güneş, işte bildiğimiz etrafında döndüğümüz seyyareler, bizim Merkür'ün, Venüs'ün, işte Mars'ın Etrafında döndüğü bu, bu fizik kainatı, kozmos dediğimiz bu dünyayı aydınlatan, bu kozmosun belli bir bölümünü aydınlatan bu güneş. Sadece bizim işte kendi etrafındakini. Güneşten 200 defa daha büyük güneşler var. Diğer galaksilerde İşte şimdi bakalım arıyorlar. Henüz bulunabilmiş değildir dünya benzeri bir gök cismi yani herhangi bir güneşin etrafında dünya benzeri dönen ve üzerinde hayat olan yani bu kadar mesafede olacak güneşen ve bu hızla dönecek bu yörüngede böyle bir yörüngede dönecek böyle bir açıyla dönecek Bak böyle eğer bizim şeyimiz 23 derecelik bir açı yapmasa kuru bir kayalık olacaktı dünyamız. İklimler olmayacaktı. En azından yaz, kış, bahar falan olmayacaktı. Ona göre ayarlıyor. Er-Rahman Alleme'l-Kur'an khalakal insan Alleme'hul-Beyan Es-Şemsu vel-Kamaru bi diyor Cenab-ı Hak. İki tane kiraat var. Bir Hüsban var, bir Hüsban var. Biz Hüsban okuyoruz. Diğer kiraatlarda hisban okuyor. Şey gibi işte. Şükran veznindendir ve husban ince hesap demektir. İpin incecik hesaplarla yaratmış ayı da güneşi de. Bunun bu, bu hesaplar nedir? Kütlenin büyüklüğü, hacmi, ondan sonra açısı, yörüngenin hızı. Hem güneş etrafında dönüyor, hem kendi etrafında dönüyor. Biraz yavaş dönse yani geceler ve gündüzler gece şey olacaktır, buz bağlayacaktır, gündüzlerimiz kavuracaktır. Öyle bir hızla dönüyor ki, işte sabah oluyor, akşam oluyor, böyle işte yazın, kışın falan, bütün bunların hepsi hesaba dahil edilerek yaratılmıştır. Allah hesap yapıyor, en ince hesap, hesben şükran veznindendir. Teşekkür ederim diyorsun ama şükranlarımı sunarım diyorsun bir şimdi. O daha büyük, daha fazla manasına gelir. Daha fazla hesap demektir. Evet. Bu güneş diyor dünyamızı aydınlatıyor. Henüz bulunabilmiş değildir efendim. 14 buçuk milyar ışık yılı uzaktan bir takım galaksileri sadece lazer ışınları, lazer şeylerle, dürbünleriyle büyük büyük kocaman dev gibi şeylerle, teleskoplarla şey ediyorlar, araştırıyorlar sinyaller alıyorlar fakat henüz ...dünya benzeri üzerinde canlı yaşayabilen bir gök cismi... ...henüz keşfedilebilmiş ve tespit edilebilmiş değildir. Yok mudur? Vardır muhakkak. Allah bu kadar büyük bir kainat içinde... ...şeye göre, göre Bu ...Kozmos kitabının yazarı Sagan diye bir adam var. Onun Türkçe'ye de tercüme ter edildi o kitap. Türkçe'ye çevrildi. Hiç olmazsa birinci bölümünü okumak lazım onun yani ön kısmını, şöyle bir baştan 70-80 sayfasını enteresan bir kitaptır. Son zamanlarda yazılmış, En büyük astrofizik dediğimiz aleme tespit eden. Onun başında diyor ki Allah'ın gökyüzündeki seyyareleri, güneşleri ve şeyleri, yıldızları ve onlar etrafında dönen cisimler, gök cisimlerinin sayısı Dünya denizlerindeki kum tanelerinden daha fazladır. Dünya plajlarındaki, dünya denizlerindeki kum tanelerinden daha fazladır. Şimdi ve bu ihtimal hesaplarına her bin galaksiden bir tanesinde, her bir güneş sisteminden bir tanesinde dünya benzeri bir şey olsa aşağı yukarı 2000 bin tane kadar şey olması lazım diyor. Dünya benzeri gök cismini olması lazım. Yani hayat olabilen üstünde işte. Mars'tan şimdi arsa almaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Salaklar. <gülüyor> evet bir su getirirseniz bilen. Pardon. Görmedim kusura bakmayın. Tamam su varmış burada. Evet güneşimiz bu. Peki ihtimal hesapları üzerinden hareketle acaba kaçta kaçtır? İkinci bir dünyanın mevcudiyeti. 10 üzeri 28'de bir ihtimaldir. 1 bölü 10 üzeri 28. Yani milyar kere milyar da bir ihtimaldir. Böyle 10 üzeri 28'de bir ihtimaldir diyor. Ve bu kainatın büyüklüğü henüz tespit edilebilmiş değildir. Ve keşfedilen kısım acaba esas ana gövdenin kaçta kaçıdır onu da tespit edemiyoruz. Çünkü bir oran söyleyebilmek için mevcudun tamamını bilmek lazım ki 14,5 milyar ışık yılı etrafı ve çevresindeki şeylerin bu büyük kainatın kaçta kaçı ettiğini hesap edelim. O da yapılamaz diyor. O da henüz o oranda kurulamaz. Çünkü mevcudun kendisi bilinmiyor ki bilinen kısmın kaçta kaç olduğu yüzde hesapları olmuyor. Peki bu kadar büyük şeyin ne lüzum vardı diyeceksiniz. Allah kendi kudretini eserinde gösteriyor. Bütün mesele oldu. Allah büyük mü? Büyük. Ne kadar büyük? E eserine bak kardeş işte bak. Sonsuz işte diyoruz. Allah sonsuz boyuttadır ve sonsuz büyüklüklerdir. Sadece kendisi sonsuz değildir. Rahmeti sonsuzdur, merhameti sonsuzdur, ilmi sonsuzdur. O zaman ne yapar? Allah sonsuz kere sonsuzdur. 99 esmasının her birisi de sonsuzdur. Öyle bir Allah'ın kullarıyız. Allah'a şükür onu tanıyoruz. Bu sadece biraz akıl yoluyla, kıyas yoluyla bir şeyler söylemedir Bu diyor tamam. Bu kainat, bu güneş tamam. Hazreti Mevlana diyor ki Aşk güneşi ruh dünyamız aydınlatır. Bu dünya ve bu güneş o güneşe göre hiçbir şey değildir. Diyor. Manevi dünyamızı aydınlatan aşk yanında bu güneş hiçbir şey değildir. Kıyas dahi edilemez. Çok küçük kalır. Diyor. Allah bizi kendi aşkından kendi muhabbetinden mahrum bırakmaz. İman demek aşk demektir. Efendim. Hazreti Mevlana bunu ön planda tutuyor zaten. Kulluk Sevgiliye yapılır. Allah'ı sevmiyorsan yaptığım ibadetin manası yoktur. Kimi seviyorsan onun zaten. Kulun kölen olayım diyor. Aşıklar işte birbirlerine. Bir kıza aşık oluyorsun. Yahut bir, bir de bir şey işte Çoğu futbol topuna aşıktır şimdikinesine. Tamam futbolun kölesidir. O kadar. Kimi seviyorsan onun kölesi. bu dünyamızı çünkü <gülüyor> hadisi ruhi şemseddin resit şems-i çağrım asuman serder keşid. diyor. enteresan güneş diyor bizim ruhumuzu aydınlatan güneş şems-i tebrizidir şems zaten güneş demektir de Hazreti Mevlana şems-i de ruh dünyamızı aydınlatan güneş olarak alıyor bu <gülüyor> aşk yolu ilim yolundan sonradır. Evvela bilmek ondan sonra sevmek gelir. Tanımadığın şeyin nesini nasıl seveceksin ki? Yani, yani göl, göz görür gönül ister diyor. Önce tanırsın, bilirsin. Ne kadar çok tanırsan Allah'ı o kadar çok seversin. Allah'ı bilmemiz akıl işte ilim yoluyla eserlerini bileceğiz. Allah bize ilmi nasip eylesin evvela. Sonra tefekkürü, sonra da aşkını nasip eylesin. Bu kademeyledir. Görmeden olmaz, bilmeden olmaz. Şey demişti, koca demişti. Cahilin ilahı olmaz putu olur demişti. O sevdiği şeye put put yapar kendine tapar. Ona <gülüyor> evet, onun şey cahilin taassub dediğimiz şey işte. Cahilce. Onun diyor şey olmaz. İlahi olmaz putu olur. Dini olmaz put olur demişti. Cahilin dine olmaz put olur. Cahilin partisi olmaz, putu olur. Neyi seviyorsa ha? kulüp sevenler işte o bu, bu, çarşı grubundan o kamalarla, bilmem şişlerle maça gidenler falan. <gülüyor> işte onlar, onların böyle futbol falan, aşkı seviyor. Onlar On, artık o iş, onlar için put olmuştur. Nedir put? Uğruna öleceğin kutsal şey demektir. Evet, Hazreti Mevlana Şems üzerinde duruyor. Şems-i kendi ruhunu ve ruhları aydınlatan o çağın güneşi olarak söylüyor ve Peki bu çağ bu medeniyet bize ne verdi? Onun biraz üzerinde duralım. İşlerimizi kolaylaştırdı mı, zorlaştırdı mı? Madde verdi bize. Hep madde verdi. Televizyon verdi, buzdolabı verdi, araba verdi. Develer saatte 4 kilometre giderdi deve kervanıyla. Şimdi saatte 200 kilometre giden arabalar koydu altımıza. O devenin 50 kat hızını gidiyoruz şimdi biz. Aşağı yukarı. İşte demiş trenle yola, tren ilk defa sefere çıkınca köylüler konuşuyorlarmış. Demiş ya bu tren dediğimiz şey, yüz işte sene önce işte tren. Bir aylık yola bir günde gidiyormuş demiş. Öteki de sormuş o zaman demiş peki bunlar bir aylık yola bir günde gidiyorlar. 29 gün ne yapıyorlar demiş. <gülüyor> Böyle... Şimdi bu medeniyet bize hiçbir şey vermedi. İnsanlık adına, ruh dünyamıza, aşk dünyamıza, maneviyat dünyamıza, ahlak, edep yani insanı geliştiren, insanı ruhen olgunlaştıran hiçbir şey vermedi ve projesinde, programında da böyle bir şey yoktur. Onu da size söyleyeyim. Hep maddi şeyler verdi. İşte Jean-Jacques Rousseau da bu ilk daha Demek ki 1780'ler Cacak Rus'u, 1780, 1790'dır. 87 galiba vefatı, 1787. İşte Fransız ihtilalini görmedi çünkü. Ama ihtilale şey eden, uyandıran, hazırlayan ekibin bir parçası da odur. O zaman diyor. Teknoloji, sanat, ilim ve sanatların gelişmesi insanların felaketi olacaktır, diyor. Büyük bir keşiftir. Şey olarak söylemiyor, yani o medyum olan sihirbaz falan değil yani, o şey gibi değil. Keşif olarak söyler. Gelişmesine bakıyor. Çünkü diyor, gidiş maddiyata doğrudur. Madde zulüm getirir. İşte onun dediğini yaşıyoruz şimdi. Dünyada bugün için iki önemli sektör var. Birisi silah sanayi, ikincisi kozmetik sanayi. Birincisi insanların canına kastetmek içindir, adam öldürmek içindir. İkincisi de ahlakı yok etmek içindir. Şu kadar böyle eci, eciş bücüş bir kızı süslüyor, püslüyor, peri haline getiriyor. Ondan sonra da insanları baştan çıkarıyoruz. ...boya. Öteki de ahlakı yok etme. E zaten insan ne kalıyor ki geriye ahlakı... ...gittikten sonra hayası, iffeti, namusu... ...var mı bugünkü medeni dünya dediğimiz... ...dünyada namus, haya, iffet denilen bir şey kaldı mı? Ne kadar çıplak, çıplak giyinirsen... ...o kadar medeniyete uyum sağlıyorsun. Çağa uyum sağlıyorsun. Bu çağdaş medeniyet... İnsanların her şeyini almıştır. Ruhunu almıştır. Ona biraz işte boya sürmüştür. Saksıyı boyamıştır. çiçeği yok etmiştir. De Hazreti Mevlana ta başta söylüyor zaten. Diyor ki, siz saksıyı süslüyorsunuz. çiçeği sulamıyorsunuz diyor. Ruh dünyamızın gıdası olan ilim, irfan, marifet, zikir, şükür, hamd. Hamdi bilmiyor bu, bu nesiller, şükrü hiç bilmiyorlar, sabrı tanımadılar. Ondan sonra da adam olacağız, nasıl merhameti hiç bilmiyorlar, acıma yok, egoizmi teşvik ediyor. Böyle bir dünyadayız ve aşağı yukarı işte 1945'ten 2. Dünya Savaşı'ndan beri de Son işte 50 senede de Kerbela'yı yaşıyoruz. Kerbela zannediyoruz ki biz Hazreti Hüseyin'in sadece orada şehit olması Her gün binlerce Kerbela yeryüzünde yaşanıyor. Kimse kimseye acımıyor. Çünkü eskiden göz göze savaşıyordu. Kılıç kılıçla savaşıyordu. Karşındakinin halini, yüzünü, rengini görüyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Kamyona dolduruyor 8 ton bombayı. ...yahut uzaktan patlatıyor. Ondan sonra da bu medeniyet. Bu medeniyet gelmiş geçmiş bütün medeniyetler. Firavun medeniyeti dahil, eski Mısır medeniyeti dahil. En vahşisi, en zalimi, en gaddari, en insafsızı, en dinsizi, en merhametsizi, en ahlaksızıdır. Ne kadar kötü vasıf varsa bu medeniyet hepsini layıktır, fazlasıyla hak etmiştir. İstediğiniz kadar söyleyebilirsiniz İstiklal marşımızda iyi ki söylemişler. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor. Bize canavarlığı Allah'ı pullayıp medeniyet diye gösteriyor. İnsan nerede peki? Komşuluk kaldı mı? Komşuluk biliyor musunuz siz? İşte daha dün komşu komşunun külüne muhtaç diyorduk. Şey anlatıyorum. Bizim diyor babam askere gitmişti diyor, Mehmet Kaplan Hoca, Eskişehirlidir o, Sivrihisar'lıdır, Sivrihisar'da diyor. Bizim diyor dış kapımızın şeyi, menteşesi kırılmıştı. Kapıyı böyle şöyle iple bağlıyorduk diyor, şey etme, akşam hayvanlar dış kapı yani sokak kapısı. Hayvanlar dışarı gitmesin diyor. Bir gece uyandık baktık diyor, bizim kapı tamir edilmiş. O, o sokakta ileride bir şey varmış, marangoz görmüş o kapıyı. Bunların babası askerden. Bunlar bunu yapacak halleri de yoktur. Bir gece diyor, uyandık, baktık ki tamir edilmiş, çıtır çıtır çalışıyor. Hiç. Sorup öğreniyorlar kim yaptı diye. Falan komşu Ahmet ayı, Mustafa dayı neyse. Böyle var mı şimdi öyle komşular? Peki niye yaşıyoruz biz bu dünyada? Zaten hadis-i şerifte geçiyor. Diyor ki sonra diyor insanlar ahir zamanda mezarlığın yanından geçerken orada yatanlara imrenecekler diyor. Bunlar iyi ki örken ölmüşler, kurtulmuşlar bu çilede. Hiçbir şey olmasa trafik çilesi var ya. Yani şu hayatı bana yutturamazsınız. Güzel Allah işte. Efendim yani cep telefonu var işte cebimde var. Aç şimdi istediğin yerde konuşta şimdi tam namaz kıldık. Merdivenden iniyordum. Aradık hocam biz geldik seni bekliyoruz. Tamam bu güzel. Belki de şimdiye kadar icat edilenlerin en iyisidir. En faydalısıdır. Bu telefon. Ama Televizyon. Acaba zararlı mı? Faydalı mı? E senin diyor kullanmana bağlı diyor. Peki çocuklar o iPad iPad'deymiş şeyler ya dört işlemi yapamıyor, Türkçeyi bilmiyor. Akşam bir şey dinledim, şey seyir o şey vardı. O kim milyoner olmak ister? Ben onu dikkatle izliyorum çünkü orada kelimeler soruluyor. Bakalım bu nesin ne kadar Türkçe biliyor? Onun için izliyorum. Müteessir olmak sevinmektir Müteessir kelimesini bilmiyor. Ya bunu köylü Memiştay'ı da bilir Herkes bilmiyor. Çünkü bu kullanılan Türkçe'deki bir kelimeydi. Bunu üniversite bitirmiş, doktora yapıyormuş üstelik o hanım kızımız. Kendi dilini bilmiyor. Kendi tarihinden haberi yok. Kendi kültürüne yabancı. Sen peki kimin ümmetisin, kimin milletisin, hangi ülkenin vatandaşısın? Bir Bir kalabalıktır gidiyor. Bir başka şeyler, röportajda sordu. Yıldırım Beyazıt kimdir dedi. Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi var. O genç üniversite bitirmiş bir çocuk. Düşündü düşündü. Galiba dedi İstiklal Savaşı'nda Atatürk'ün kumandanlarından bir tanesidir dedi. Atatürk'ün silah arkadaşlarından bir tanesi. Ölür müsün öldürür müsün ya? Bu acı değil mi ya? Tüm bilmiyor, yıldırım beyazı bilmiyor. İşte hiç bildiklerini de ismen biliyor onu da söylüyor. Mevlana dediğin zaman ha diyor şu dönen şeyler mi diyor? Evet. Adamlar mı diyor? Kültür yozlaşıyor. Sema dediğimiz şey Hazreti Mevlana'nın heyecanlandığı zaman yaptığı bir şeydir. O heyecanı yenmek için öyle duygulanıyor, öyle bir coşku geliyor ki ne yapsın? Kalkıp dönmesi lazım. Yahut soğuk su içmesi lazım. Yahut havuza atlaması lazım. Yalan bir vücut, yalan bir şey, heyecandan Allah sevgisiyle, aşkıyla o dönüyor. belki şimdiki sema yapanlar ne yapıyor? Para kazanmak için yapıyor. Ortada ne Allah aşkı var ne Allah zikri var. Her dönüşte de bir kere Allah demesi lazım. Abdestli yapılır, ibadetli bir kıyam zikrindir. Efendim. Sema dediğimiz şey kıyam zikrinin dönerek yapılanıdır. Bütün tarikatlarda da. Peki nereden çıktı bu hocam? E peki sen namazı kıyamla kılmıyor musun? Namaz zikir değil mi? Kıyam namazın bir rüknü değil mi? Ellezine yazkurun Allah'a kıyâmen ve ku'ûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkı semevet velan. Ayet öyle diyor. O Allah'ın sevgili kulları yani o müminler Allah'a iman etmiş olanlar ellezine <gülüyor> Allah'a onlar Allah'ı zikrederler Kıyaman, kıyam halinde ve o'der <gülüyor> oturarak ve ala ve yan gelip yattıkları zaman yani hiçbir şekilde Allah'ı unutmazlar. Peki Allah seni unutuyor mu? Hayır. O da seni unutmuyor. Ne diyor Allah? Ve duha ve leyl مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَدِ Efendim peygamber efendimiz. Peki tamam peygamber efendimize gelmiştir. Elbette peygamberdir oradaki. Peki sana yok mu oradan bir hisse? Sen kimin ümmetisin? Peygamberin ümmeti değil misin? Oradaki yemin nedir? Vadduha Kuşluk vaktinin aydınlığına, parlayan o ışıl ışıl aydınlığa ve bastıran karanlığa yemin olsun ki ne vedak robuk kadar kadidi. Rabbin seni terk etmedi, senden yüz çevirmedi. Yeminle beraber düşün şimdi onu. Bu cümleyi şu demektir. Ne gündüzün aydınlığında, ne gecenin bastıran karanlığında hiçbir şekilde seni Allah kendi haline terk etmedi, senden yüz çevirmedi demektir. O yeminini niye katmıyorsun cümlenin içine? Yani gece gündüz yani gündüz hayalimde işte gece rüyamda falan diyoruz ya şiirle onun gibi. Şimdi bu, bu dil kuvvet kazandırmak için. Yani Allah seni gece gündüz bir saniye bile seni terk etmiş veya senden yüz çevirmiş değildi. İşte diyor şeyde Agob'un meyhanesi diyor sabaha kadar açık da Allah'ın tevbe kapısı kapalı mı diyor. Evet. Bu yol ilim yolu, marifet yolu, hikmet yolu ve tefekkür yoludur. Zaten o ayette de öyle. Ellezina yazkurun Allah'a, Allah'ı zikredenler kıyamen ve akudam ve ala cenubihim ve yanib. Şeyda şeyda Secde Suresi'nde yani Ahzab Suresi'nden bir yukarıdaki sujudda. Secde Suresi'nde de diyor ki: "Ta tajafe cenubihim anil onlar diyor, yan gelip yattıkları zaman diyor, hiçbir zaman Allah'ı unutmazlar, terk etmezler. Zikre devam ederler diyor. E ben yastığa başımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorum. İşte Allah, Allah, Allah, Allah geçen şey, ara sıra doğru şeyler de söylüyor Cimbeli Ahmet Hoca. Diyor ki yastığa başınızı koyduğunuz zaman diyor, zikredin. Şeytan sizin fazla zikretmenizi istemediği için Çabuk uyutursun Doğrusu evet. Doğru şeklinde. Evet. Allah Allah Allah de. Zikret. Allah yastıkta da seninle beraber. Kalbinde varsa Allah zaten her yerde seninle beraber. İlk tanışmaları Şems-i Tebrizi ile tabi onu biliyorsunuz. Özellikle şeyhinin emriyle geliyor Şems-i Tebrizi. Git diyor. Diyarı Rum'da Konya'da bir yanmayı bekleyen bir kandil var. Git onu tutuştur diyor. Bunun üzerine Konya'ya geliyor. Bazı kitaplarda bazı kaynaklarda Hazreti Mevlana babasıyla beraber Şam'dan gelirken orada Şems-i Tebrizi ile tanıştıklarını söylüyor ama bu rivayet pek şey değil yani. O kadar e, güvenilir bir rivayet değil. Özel olarak gönderilmiştir, elçi olarak gönderilmiştir Şems. Zaten Şems diyor, beni dünyada sadece Mevlana anladı diyor. Bizim şeyde, Bilim Zeynep abla da ya 40 senedir evliyiz beni bu herif bir türlü anlayamadı diyor. Evet. Biz hep anlaşılmamaktan şikayet ederiz. En yakınlarımız. Ne evladın seni anlıyor, ne eşin seni anlıyor, ne arkadaşın seni anlıyor. Hep anlaşılmamaktan. Bizi bir anlayanı bulduğumuz zaman da dost oluyoruz işte. Dostluklar anlamakla, anlayışla başlıyor. Bizim anlaşılacak, anlaşılmayacak fazla bir tarafımız yok ama yine hep anlaşılmamaktan şikayet ederiz. O içki içen, kendini alkole vermiş olanlara da sor bakalım. Ben kimse anlamadı diyor. Biz diyor artık diyor şişeyle dostluk yapıyoruz diyor. Onun da bahanesi olsun. Evet öyle yani şey değil. İşte bu garip garip bir dünya. Biz buraya gurbetteyiz. Gurbete geldik zaten. Yalnız ki, doğmadık mı? Ne anlaşılmayı istiyorsun? Allah seni anlasın yeter. Sen Allah'ı anla yeter. Anlamak sevmek demektir işte. O da bize yeter. Eleyse Allahu bikafin abde diyor zaten. Allah kuluna yetmiyor mu diyor? Eleyse Allahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi diyor? Hasbunallah ve ni'mal vekil diyorsun. حَسْبُكَ ve وَمَنِ اتَّبَعَكَ diyor ayette de. Allah sana da, sana inananlara da yeter diyor. O zaman işte Allah'a kul oluyorsun. Ne yapacaksın insanların seni anlamasını? Ben bazen konuşurken diyorum ki, hocam diyorlar, vallahi diyorlar, sen böyle serbest, rahat konuşuyorsun ama yanlış anlarlar diyor. Sen diyor biraz daha dikkatli ol falan. Nasihat ediyor arkadaşlar falan. Yanlış anlamak da haklarıdır. İsteyen yanlış anlasın diyorum. Ben doğruyu söyleyeyim. O yanlış anlasın. Ben başkasının yanlış anlamasına niye müdahale edeceğim ki? Yanlış anlamak da serbesttir. O kadar. Sen, kim? Ebu Ceyl Peygamberimiz anladı mı? Anlamak istemediği için anlamadı. Yine böyle bir yılbaşına yakın bir zamandı. Nimet Abla Camisi'nde yılbaşı haftasıydı. Yani 3-4 gün sonra yılbaşıydı galiba Cuma günü yahut Pazartesi veya Pazar günü de Cuma'ydı iki gün sonra. ve orası biraz şey muhiti biraz sosyete muhiti, tabii yılbaşını kutlayacaklar. E yılbaşı neyle kutlanır? İçkiyle, eğlenceyle falan kutlanır işte. Ya lüks bir yerden masa ayırtacaksın yahut eve bir sofra kuracaksın falan. İşte böyle dedim ki ya kimseye için falan diye tavsiye etme hakkımız yok. Allah haram kılmış ama İçeceklere bir tavsiyem var dedim. Yani illa içmek istiyorsanız hiç olmasa dedim yerli, rakı için. Milli olsun içkiniz. Şeyiniz, bilmem Amerikan viskisi ya da Rus vodkası içmeyin dedim falan. Kendiniz olun yani. Yılbaşını da milli duygularla kutlayın falan. Şimdi ondan sonra tüsi gün şeyde, Nimet Abla camisindeki vaiz... ...insanlara içki içmeyi tavsiye etmiş falan. E benim dediğim başka şey, senin dediğin başka şey... ...kimseye içki tavsiye niye tavsiye edeceğim ki? Caminin şeyinden, kürsüsünden insanlara içki tavsiye edeceğim. İçecekseniz dedim, illaki içecekseniz, hiç olmasa yerler hakkı için dedim. Böyle. Orada şimdi adam tercüme yapmış ara sıra misal olarak hep söylüyorum. Türkçe'ye diyor ki komşunun şeyi çimeni komşuya yeşil görünür. Daha yeşil görünür falan. Öyle bir tercüme ya. Ve şimdi bu ne Türk Türk köylüsü. Köylülerimiz, köylerimiz kışın diz boyu çamur, yazında diz boyu toz. Bu İngiliz atasözüdür. Sen inek bunu böyle tercüme edeceğine çünkü burada ne yeşil çimen falan meselesi yok burada. Anlatılmak istenen şey kıskançlıktır. E senin dilinde var bunun karşılığı. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Daha iri görünür. Daha büyük görünür. O da tavuk halbuki. Kıskançlığı anlatıyor. Sen niye bunu yeşil çimenle falan kim anlar bunu sen İngilizceyi Harfi tercümeyle işte manayı tercüme etmek arasındaki fark budur. Biz Erol'la rahmetliyle konuşurduk Erol Güngör'le. Erol Güngör'ün tercümelerinde tek kat'iyet yabancı dil kokusu yoktur. Kendisi yazmış gibidir. En ağır metinleri, felsefi, sosyolojik falan ilmi metinleri bile Allah rahmetin. Bu da bir kabiliyet ama Türkçeye hakimiyet tasarısı. Adam İngilizceyi biliyor, Türkçeyi bilmiyor bu sefer. Evet. Orada bakıyorsun, okuyorsun. Aynen dedi ki, hoca dedi. Bunu dedi, anlayacaksın. Bu anladığın şey, oradaki ifade edilen şey, Türkçede nasıl ifade edilirse daha güzel olur, öyle yapacak. Tercüme böyle yapılır. manayı tercüme edeceksin. Şimdi Kur'an tercümelerine bak lafzi tercüme diyor. Kelime kelime tercüme. Olmaz. Onun için tatsızdır. Ve hocam diyor, okuyorum okuyorum bir şey anlamıyorum diyor. Ve haklı. Biz de İncil tercümesine oku bakın. Oradaki Türkçeyi. Nefis şiir gibi bir Türkçe. Onu okuyun. Canlıyor. Zaten İncil'de bir şey yok, hikaye anlatıyor, masal. Orada öyle çetrefil anlaşılmayacak, öyle fazla hikmetli bir şey var. İşte bütün o İncil'den iki sayfa vahiy var. Hazreti İsa'nın dağdaki şeyi vaazı diyor. İşte o son dağdaki müritlerine. On iki yaptığı vaaz var. Onlar öyle şeydir. Orada diyor ki işte ağlayanlara ne mutlu. Onlar gülecekler. Acı çekenlere ne mutlu. Onlar Allah'ı görecekler diyor. Ve aynı şey Kur'an'da da var. فَلْيَدْحَقُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَس۪يرًا diyor. Az gülün çok ağlayın diyor. Az gülsünler çok ağlasınlar. Çünkü gülmek adamı yorar. Ağlamak rahatlatır, ferahlatır. Bizi Allah'a yaklaştırır. Hazreti Mevlana diyor ki harama baktın. Gözün cenabet oldu. O gözün diyor cenabetlikten kurtulması için onu diyor gözyaşıyla gasletmen lazım. husul lazım diyor. O da gözyaşıdır. Diyor. Harama bakmanın şeyi ağlayıp tevbe etmektir. O gözyaşı gözün göz zinasının diyor şeyini, huslu sayılır diyor. Ve hepsini söylemişler merak etmeyin. Yani. Burada şey yok. Gizli kapaklı bir şey yok. Ha Hazretim Mevlana diyor ki, men bende-i Kur'an eme can candarem. Ben Kur'an'ın kölesiyim. Eğer can darı, bu tende can durdukça ben diyor. Tende can durdukça ben bu canım bedenimde olduğu müddetçe, yani hayatta olduğu müddetçe ben Kur'an'ın maddesiyim, kölesiyim. Ben Xaqirih, Muhammed muhtaram diyor. Muhammed yolunun ayağının tozuyum diyor. Muhammed yolunun Muhammed'in gittiği yerde izinin tozunun şeyi diyor. Ben oyum diyor. Muhammed'in e, ayak toprağıyım diyor. Bastığı yerin toprağıyım diyor. Gel nakl künet cüzin kes ez güftarem bu sözümden başkasını benden naklederlerse eğer başka bir şey naklederlerse bizarem ez o huzim suhan bizarem o bu nakledenden de onun naklettiği sözden de bizarım diyor şikayetçiyim yani. Ve şimdi Mevlana'yı kuşa çevirdik zaten. <gülüyor> Sağ olsaydı çok üzülürdü tabii. Belki de ruhu eza görüyor. Eza eziyet görüyor. Yani. Şimdi ona söylemediği sözleri söylettik, yapmadıklarını yaptırdık işte falan. Bir sürü iftira ettik, bir kısmı cahillerde. Mevlana kimmiş diyor. Sen kimsin peki? Yani, Mevlana kimmiş diyor. Neymiş falan diye böyle hafif alıyor falan. Bir İngiliz lorduna sormuşlar. Demişler ki Hindistan mı Shakespeare mi? Feda etmek gerekirse hangisini feda edersiniz? O İngilizler lordu diyor ki Shakespeare gibi bir büyüğü çıkaran bir millet Hindistan gibi sömürgelere her zaman sahip olabilir diyor. Elbette Shakespeare. Bir millet yetiştirdiği büyüklerle büyük millet olur. O, o milletten çıkan büyükler sayesinde büyük millet olur. Sen Pigmelerden, dünkü Arap bilmem şeylerinden, Suudi Arabistan'ı örnek alıyorsun. Allah aşkına nesi var Suudiler, Vahabilerin nesi var? Çölden medeniyet mi olur? Çöl adım işte develeri vardı, şimdi de gökdelenleri var, o kadar. E biz de oraya özeniyoruz işte. Maslağı, bilmem İstanbul'un etrafındaki bütün şeyler, hesapları, gökdelenler lazım. Şey ettik, süsledik, süsledik zannediyoruz. Öldürdük İstanbul'u. Hürderman'ya bizim bir hattat sanatkar, duyulu bir arkadaşımız var, abimiz. Ölen İstanbul'un mezar taşları demiş. Bakın, Kandilli'den Beykoz'dan bakın şeye, İstanbul'a doğru zaten İstanbul görünmez. O şey gökdelenler görünüyor. O maslakta işte bir şeydeki, dördüncü Levent'teki falan. Tam mezar taşları gibi görünüyor uzakta. Ölen İstanbul'un mezar taşlarıdır Geçen de bir yerde bir toplantı vardı yine beraber. Dedim ver şu elini öpeceğim dedim. Estağfurullah falan diyor. Çok da hassas bir insan. Çok mübarekmiş. Dedim yok illa köpeceğim falan. Sırk bu sözden dolayı. Sen böyle demişsin. Allah razı olsun. Benim ruhuma tercüman oluyorsun. Benim düşünceme. Böyle bir adam, evet. Ruslar çok talabalık oldukları için mi? Amerika, Hiroşimaya bomba attığı için mi büyük millet oluyor? Kaba kuvvettir, ne büyük millet. Birkaç Hollywood artesinden başka nesi var yani? Neye, ne verdi insanlığa, ne katkısı var? Bir düşünün bakalım, bizim de şu katkımız vardır. Bugün Amerika'da en çok okunan kitap Romedir. Hazreti Mevlana okunuyor. Onu da size söyleyeyim. Milyonlarca satıyor. Hem de tercüme taklit. İşte vaktiyle şey İngilizceye tercüme eden şey var. Nicholson. O Nicholson'dan parça parça alıyorlar böyle böyle bölüm, küçük küçük kitap yapıyorlar. Milyonlar satıyor. İşte geçen sene şeydaydık. Konya'ya gittik. Mevlana en az Türkiye'de okunur. Türkiye'de de en az Konya'da okunur dedim. Çünkü çıra dibine kör. Biz Mevlana'mız var diye büyük milletiz. İnsanlığa katkımız vardır. Ahlaka, değerlere, maneviyata, aşk terennü ediyor. Mesnevisi var bu milletin. Kur'an'ı var, sünneti var, hadisi var, mesnevimiz de var. Bir bir beyt şey vardı bir ilahi. Ya Rab beni bir nefes ayırma. Kur'anı, hadis'u, mesnevi'den diyor. O bir mesnevi büyükler şey Mevlevi şeklərinden post dişinlerinden birisidir. Şeyin eee Zekay dedenin bestesi. çok güzel de bir ilahidir. Müstahar makamı da Segah'ın biraz şey edilmiştir, revize edilmiştir. <gülüyor> Segah'a benzer. Segah da tekbirin makamıdır. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah ilham. Evet. Ruslar büyük millet midir? E. Eh, Dosya var, Tostoyları var. Elbette. Öyle öyle. Tostoy gibi bir şey çıkaran bir mütefekkir yazar bir büyük edip çıkaran bir millet. E, eh, büyük millet sayılır. Fransızlar. Pascalı var. Descartes var. Almanların kantı var. Şeyi, o atom bombasını icat ettikleri için değil. İnsanlığın fikir dünyasına, sanat dünyasına, edebiyat dünyasına katkı sağladıkları için. Ha, burada şey söyleyeyim size. Kültür insanı geliştiren şeydir, değerlerdir, malzemelerdir. Kültür fizik diyoruz işte. Medeniyet çevreyi güzelleştiren şeylerdir. Medeniyet kültür kültürün medeniyetin ruhu kültürdür. Bedenimizi nasıl ki ruh şey ediyorsa, ayakta tutuyorsa, medeniyetleri de kültür tutar. Kültürü, kültür medeniyeti yaratır. Mesela ibadet bir kültür işidir. Namaz kılmak, dua etmek, zikretmek. Ama cami bir medeniyet eseridir. Ha, spor yapmak, cimnastik yapmak kültürdür. Bedeni geliştiriyor çünkü. ...elastikiyet kazanıyor... ...esneklik kazandırıyor... ...cevvaliyet kazandırıyor... ...ama stadyum... ...bir medeniyet eseridir. Yani... ...kültür medeniyeti yaratır. O kültür devleti yaratır. Kültürü olan milletlerin... ...devleti olur. Çingenelerin niye şeyi yoktur? Çünkü onlar hala eğlence peşindeler. Eğlence kültürü işte bütün... ...İtalya'ya gidiyorsa orada da çingeneler... ...düğünleri yapıyor... Balkanlara gidiyorsun. Orada da çingeneler yapıyor. Bu Türkiye'ye geliyorsun. Onda da onlar kendilerine eğlence kültürüne vermişler. Geçimleri, hayatları yaşayış. Onun ne devlete ihtiyacı var, ne vatana ihtiyacı var, ne hiçbir şeye ihtiyaç. Oldukları yere uyum sağlıyorlar. Zeki kabiliyetli insanlardır. Güzel insanlardır, tatlı insanlardır ama Kendilerine mahsus bir dilleri, kendilerine mahsus bir kültürleri, kendilerine mahsus bir medeniyetleri yoktur. Biz devletsiz yaşayamayız, onu size söyleyeyim. Türkler devlete muhtaçtır. Devletsiz oldukları zaman kayboluyorlar. Çin'e giden, akım halinde gidenler orada Çinlileştiler işte. Böyle şey olarak. Bizde dil ve devlettir bizi tutar. Biz dinimizi kaybettiğimiz zaman, devletimizi kaybettiğimiz zaman yok oluruz. Yok oluyoruz zaten. Bütün Kuzey Afrika, Halep, Türk şehriydi ya. Konya gibi aynen. Bak 100 senede Araplaştı. Gidiyorsun ta Yemen'den hacılar geldiler görüştük. Benim dedem diyor İstanbul'luymuş Yemen'e gelmiş orada kalmış diyor. Tek kelime Arapça bilmiyor, Arapça konuşuyor, Türkçe bilmiyor. Dedelerini getirmişler. 120 yaşında Türk. Yemen'e giden bizim eski şeylerden. Bu dediğim şimdi değil. 72 senesindeki gittiğimiz haç. o adam çoktan vefat etmiştir. Askere gitmiş işte Yemen şeyinde Torunları dedelerini hacca getirmişlerdi. Tek kelime kalmış Cemal Paşa diyor. Türkçe aklında kalan tek kelime Cemal Paşa. <gülüyor> evet o kadar biliyor. Oluyoruz. Biz şeyiz, biz çabuk asimile olabiliyoruz yani. Çok çok rahat. Bizim ancak devletimiz olursa yani çerçeve içinde olursak kendimizi koruyabiliyoruz. Burada da en kuvvetli zaten dini devletten ayırmasın diye bir şey vardır. Yani. Dualarımızda da öyle. Hiçbir milletin camisinde, mabedinde o milletin hükümetine ve devletine dua edilmez. Sadece Türkiye'de vardır. Bunu da size söyleyeyim. Allah devlete, millete zeval vermesin. Diye bu dua sadece Türklerde vardır ve resmi dualarda, camilerde, cemaat halinde dine ve devlete dua edilir. Millete ve devlete dua edilir. Allah millete ve devlete zeval vermesin. Böyle gidin hiçbir kilisede, Katolik kilisesi, Fransa'da, İtalya'da. Böyle İtalya hükümetine, İtalya devletine orada Katolik, dua edilmez. Papa'ya dua edilir, Meryem'e dua edilir, İsa'ya dua edilir. Biz başkayız. Biz çünkü o sayede olduk. Dünyada yeryüzünde ilk devlet kuranlardanız. Belki Çinler bizden öncedir. Ama orada da çeşitli hanedanlar var yani. Biz de böyle. Bu kültürün eseridir efendim. Medeniyetimiz kültürümüzün eseridir. Kültürümüzü Kur'anlar'da işte başta Mevlana'lar, ondan sonra Yesevi'ler, Hacı Bayramlar, Hacı Bektaşlar, Hacı Bektaş deyip geçmeyin. Çok büyük bir şeydir, iş yapmıştır. Baba İshak şeyinde kendi şeyhi devlete isyan ettiği zaman kardeş kanı akar, biz bu işte olmamalıyız diyerek Adamlarıyla gidip şimdiki işte şeye, Hacı Bektaş'a sığınan, orada kendini gizleyip o isyana katılmayan adamdır. Büyük bir şuurdur, büyük bir şeydir. Bektaş'ayım diyenlere de Allah vasiret ihsan eylesin, şimdi öyle. Olmadı ya. Bizim şey, yani, hakkını yememek lazım. Yani işte geçen de dediler hocam bunlar dediler nasıl İsa. Hazreti İsa diyor ki işte bu tarafına birisi tokat atarsa öbür yüzünü de çevir diyor falan. Bu Hristiyanlar niye bu kadar zalim falan dedi. Ben de dedim ki o İsa. <gülüyor> bunlar hiçbir zaman İsevi olmadılar ki. Bir Bünyamin vardı şehzade başında şeyde o. Kitapçılık yapardı. Pak Hayat Kitabı diye hemen o şeyin sırasında o eski şeyin Laleli fırının yanında. Orada. Bir gün işte onunla kitap böyle çocuklar için çocuk kitapları satardı. O kuşlar, işte çiçekler falan böyle. Oturup sohbet ederdi. Kendisi midyatlı bir Süryani. Bana aynen dedi. Emin Bey dedi Avrupa hiçbir zaman Hristiyan olamadı dedi. Çünkü onların alnı secdeye gelmedi dedi. Hazreti İsa secde edildi. Avrupa hiçbir zaman Hristiyan olmamıştır. Olmadı dedi. Çünkü onların alnı secdeye gelmedi. Hazreti İsa'nın secdesi vardı. Kilise secdeyi kaldırdı. Çünkü onun için temizlik lazım. Bir Müslüman bir Beş defa yüzünü yıkar, abdest alırken ayağını da yıkar. Çünkü benim alnım onun bastığı yere gelecek. Yüzle ayağın hiç farkı yoktur. O da yıkanacaktır, o da temiz olacak, o da temiz olacak. Neyse, başlayacağız işte böyle kültürün önemini anlatmaya çalışıyorum. Ve bu kültürümüzün kurucuları da Mevlana'lar, işte Hacı Bektaşlar, Hacı Bayramlar, Yesevi Erenleri tasavvuf dünyasının büyükleri saymakla bitmez Akşemsettinler, Süleyman Çelebiler bugünlere kadar büyük milletler dahiler yetiştirirler bu eğitim sisteminden daha yetişmez çünkü dahaya alan sağlamıyor dahaya hak tanımıyor dahi de ver veriyorsun çocuğu onu normal aşağıya çekiyor Geri zekalıyı da illaki ilim yapacağım diye. Bırak çoban olsun. Olmaz. Ötekine de halk tanız, saha olsun. Bir mimar Sinan yetişmez artık bu eğitimden. Ben demiyorum. İkbal söylüyor. Bu eğitim sistemi aynen fabrikasyon adam yetiştiriyor. Fabrikadaki Sivaraylar gibi. Aynı boy, aynı seviye, aynı bilgi, aynı şey olacak. Farkları gözetmiyor. Farkları hayat hakkı tanımıyor. Eskiden böyle değildi. Hür teşebbüs vardı ve herkes sanatçı, kömürcüsünden binan ayakkabıcısından. O Yemen'i öyle yapıyordu. Öteki başka türlü yapıyordu. O en işi, o bakır işleri, ağaç işleri, aklınıza ne gelirse. Herkes kendini oraya nakşediyordu. ediyordu, kendi zevkini nakşediyordu. ediyordu. Bu bu üretim tarzı sadece kullandığımız eşyada, giyimde, kuşada, konfeksiyonda işte binan tavada, pencerede değil. Zihinlerde de aynı şeyi yapıyor. Standartlaştırıyor. Aynı standartı getiriyor. Çünkü el işi değildir artık. Sanayileşmiş kafalar. Bu beyinlerden Necip Fazıl yetişmez. Yetişirse zaten suçlanır. Serdengeçli hiç olmaz. Nurettin Topçu yetişmez. Öyle diyorum. Hep sıradan adam ve standart adam. Bu eğitim tarzı. Çünkü sanayileşmiş bir eğitim, fabrikasyon bir eğitim, üretim. Öteki alanlarda biz zannediyoruz sadece giyimde, kuşamda, öyle değil. Zihinlerde de öyledir. Zihinlerimizi de dumura uğratıyor, yok ediyor. Ben size ileride şey okurum, Nurettin topçunun çocuklar diye bir şeyi vardı. Bir küçük kale, bir buçuk sayfalık bir şey. Çocuklar bizi affedin diyor. Biz sizin kabiliyetlerinizi katlettik diyor. Allah sizi bize emanet ederken, yaratıp kucağımıza verirken diyor, melek tabiatıyla verdi diyor. Siz hile bilmezdiniz, yalan bilmezdiniz. Tertemiz bir diyor sizi bize emanet etti Allah. Biz sizi şeytan haline getirdik diyor. Çocuklar bizi affedin diye başlar yazı, çocuklar bizi affedin diye biter. Bu eğitim sistemi zulüm sistemidir. Çocuğun da hakkını yiyoruz, birbirimizin de hakkını yiyoruz, İnsanlar da birbirlerinin hakkını yiyorlar. Böyle bir dünya. Bu ondan sonra da bu medeniyeti alkışla. Hayır, tüküreceksin gavurun yüzüne. Tükürün diyorum, bu hayasız yüzüne. Akif, Akif'i okuyun. Teşekkür eder. Biraz geçti vakit ama biraz geç başladık zaten. Bu ders böyle ders. Bundan sonra böyle bir şeyler söylemeyeceğim. Ne kültürden ne medeniyetten ne mezar taşlarından bahsetmeyeceğim. Mesnevi'den bahsedeceğiz. Peki teşekkür ediyorum. Rıza el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.